Saniyen şu Elhamdülillah cümlesi her biri niya mı esasiyeden birine işaret olmak üzere Kur'an'ın dört suresinde tekrür etmiştir. O nimetlerde neş'e ula ile neş'e ulada beka, neş'e uhra ile neş'e uhrada beka nimetlerinden ibarettir. Salisen bu cümlenin Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresine Fatiha yani başlangıç yapılması neye binaendir? Cevap Kainatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. fermanı celilince ibadettir. Hamd ise ibadetin icmaliği bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. Elhamdülillahın bu makamda zikri hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir. Rabian, Hamdin en meşhur manası sıfatı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki. Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha ve on bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiği, ifa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat ve bir ayna olur. O vakit insan ruhiyle, cismiyle alemi şehadet ve alemi gayba bir hülasa olur. Ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfatı kemaliye ilahiyeye hem mazhar olur hem müzhir olur. Nitekim Muhyiddin-i Arabi "Kün kenzen mahfiyan fehalaktul halka li ya'rifuni" hadisi şerifinin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun ve o aynede cemalimi göreyim demiştir. Lillah lam burada ihtisas içindir. Hamdin zatı akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu lamın müteallakı olan ihtisas, hasv sonra, ona intikal etmiştir ki, ihlas ve tevhidi ifade etsin. İhtar, Müşahhas olan bir şeyin, umumî bir mefhum ile mülahaza edildiğine binaen, Zât-ı Akdes de, müşahhas olduğu halde, vacibül vücut vücud ile tasavvur edilebilir. Rabb, yani her bir cüz'ü bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi, bütün ile terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüzlerin zerratını Kemal intizamla tahrik eder. Evet, Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı Kemal tayin etmiştir ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o noktayı Kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esnai harekette onlara yardım eden ve manilerini def eden şüphesiz Cenabı Hakk'ın terbiyesidir. Evet, kainata dikkatle bakıldığı zaman insanların taife ve kabileleri gibi kainatın zerratı münferiden ve müctemian haliklarının kanununa imtisalen muayyen olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız bedbaht insanlar müstesna. El alemin bu kelimenin sonundaki yanun yalnız irap alametidir. 20 30 gibi veya cem alametidir çünkü alemin ihtiva ettiği cüzlerin her birisi bir alemdir ve yalnız manzume-i şemsiyeye münhasır değildir. Cenabı Hakk'ın şu gayri mütenahi fezada çok alemleri vardır. Evet, Elhamdülillahi kem lillahi min felek tecrin nucumu bihi ve şemsu vel kamer ra'aytuhum li sacidin de olduğu gibi Burada da ukalaya mahsus cem sigası ile gayri ukala cemlendirilmiştir. Bu ise kavayde muhaliftir. Evet, âlemin ihtiva ettiği uzuvların birer akıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmesi belagatın en makbul bir prensibidir. Zira kainatın âlem ile tesmiyesi, kainatın sâniyini olan delaleti, şehadeti, işareti içindir. Binan aley kainatın uzuvları da saniye olan delaletleri şehadetleri için birer alem olmaları icab eder. Öyleyse, ise o uzuvları terbiyesinden ve o uzuvların da saniyi ilam etmelerinden anlaşılır ki o uzuvlar birer hay, birer akıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmiştir. Binan aley bu cemde kavayde muhalefet yoktur. Errahmanir Rahim Makabliyle bu iki sıfatın nazmını icab eden şöyle bir münasebet vardır ki, biri menfaatleri celp, diğeri mazarratları def etmek üzere terbiyenin iki esası vardır. Rezzak manasına olan Er-Rahman, birinci esasa, gaffar manasını ifade eden Er-Rahim de, ikinci esasa işaretleri için birbiriyle bağlanmıştır. mâlik i din Makabliyle şu sıfatın nazmını iktiza eden sebep şudur ki, şu sıfat, Rahmeti ifade eden makabline neticedir. Zira kıyametle saadet ebediyenin geleceğine en büyük delil rahmettir. Evet, rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet ebediyeye bağlıdır. Evet, saadet ebediye olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Kezalik en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet ebedî bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçerler. Sual: Cenâb-ı Hakk'ın her şeye malik olduğu bir hakikat iken burada haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? Cevap: Şu âlemin insanlarca hakir ve hasis sayılan bazı şeylerine kudret-i ezeliye'nin bizzat mübaşereti azameti ilahiyeye münasip görülmediğinden vaz edilen esbabı zahiriyenin o gün refiyle her şeyin şeffaf, parlak iç yüzüyle tecelli edip saniğini, halikını vasıtasız göreceğine işarettir. Yavım tabiri ise haşrin vukuunu gösteren emarelerden birine işarettir. Şöyle ki: saniye, dakika, saat ve günleri gösteren haftalık bir saatin millerinden birisi devrini tamam ettiği zaman, behemahal, ötekilerde devirlerini ikmal edeceklerine kanaat hasıl olur. Tezalik yevm, sene, ömrü beşer ve ömrü dünya içinde tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde, ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra olsun, devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir. Ve keza, bir gün veya bir sene zarfında vuku'a gelen küçük küçük kıyametleri, haşirleri gören bir adam, saadet ebediyenin haşrin tulu fecriyle şahsı bir nev hükmünde olan insanlara ihsan edileceğine şüphe edemez. Din kelimesinden maksat ya cezadır çünkü o gün hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür veya hakayiki diniyedir çünkü hakayiki diniye o gün tam manası ile meydana çıkar ve daireyi itikadın daireyi esbaba galebe edeceği bir gündür. Evet Cenabı Hak müsebbetatı esbaba bağlamakla İntizamı temin eden bir nizamı kainatta vaz etmiş ve her şeyi o nizama müraat etmeye ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhassa insanı da o daire-i esbaba müraat ve merbutiyet etmeye mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada daire-i esbab, daire-i itikada galip ise de, ahirette hakaik-i itikadiye tamamen tecelli etmekle daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lazımdır. Aksi takdirde daireyi esbaptayken tabiatıyla, rehmiyle, hayaliyle daireyi itikada bakan Mutezile olur ki tesiri esbaba verir. Ve keza daireyi itikattayken, ruhuyla, imaniyle daireyi esbaba bakan da esbaba kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı âleme muhalefet eder. İyyâkenâbudu. Ke zamirinde iki nükte vardır. Birincisi Mahkablinde zikredilen sıfat-ı kemaliyenin ke zamirinde müstetir ve mutazammın olduğuna işarettir. Çünkü o sıfatların birer birer tadadından hasıl olan büyük bir şevk ile gaybetten hitaba yani ismi zahirden şu ke zamirine iltifat ve intikal olmuştur. Demek ke zamirinin merciği geçen sıfatı kemaliye ile mevsuf olan zattır. İkincisi, elfaz okunurken manalarını düşünmek belagat mezhebinde vacip olduğuna işarettir. Çünkü manalar düşünülürse nazil olduğu gibi okunur ve o okuyuş tabiatıyla zevkiyle hitaba icrar eder. Hatta iyiye kenabuduyu okuyan adam sanki "Öğbüt Rabbek'e keenle keterahu" cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi olur. Cemsiğası ile zikredilen kenabudu'deki zamir üç taifeye işarettir. Birincisi, insanın vücudundaki bütün aza ve zerrata racıdır ki bu itibarla şükrü örfiyi eda etmiş olur. İkincisi, bütün ehli tevhidin cemaatlerine aittir. Bu ciyetle şeriata itaat etmiş olur. Üçüncüsü, kainatın ihtiva ettiği mevcudata işarettir. Bu itibarla şeriatı fıtriye-i kübraya tabi olarak hayret ve muhabbetle kudret ve azametin arşı altında sajit ve abit olmuş olur. Bu cümlenin makabiliyle ve cinazmı nabudunun elhamdüye tefsir ve beyan olmakla maliki yamid de bir netice ve bir lazım olmasıdır. İhtar. İyya kenin takdimi, ikhlası vikaye etmek içindir. Ve zamiri hitap da ibadetin sebep ve illetine işarettir. Çünkü hitaba incirar eden geçen sıfatla muttasip olan zat elbette ibadete müstehaktır. Ve İyya Neste'in Nestegin de müstetir zamir, na'budunun faili gibi o üç cemaatten her birine racıidir. Yani bizim vücudumuzun zerratı veya ehli tevhid cemaati veyahut kâinat mevcudatı, bütün hacat ve maksatlarımıza, bilhassa en ehem olan ibadetimize, senden iâne ve tevfik istiyoruz. ke kelimesinin tekrarlanmasındaki hikmetin birincisi, hitap ve huzurdaki lezzetin artırılmasına, ikincisi, ayağın makamının bürhan makamından daha yüksek olduğuna, üçüncüsü, huzurda sıdk olup kizbin ihtimali olmadığına, dördüncüsü, İbadetle iyanenin ayrı ve müstakil maksatlar olduklarına işarettir. Bu iki fiili birbiriyle bağlayan münasebet ücretle hizmet arasındaki münasebettir. Zira ibadet abdin Allah'a karşı bir hizmetidir. İyane de o hizmete karşı bir ücret gibidir. Veya mukaddeme ile maksud arasındaki alakadır. Çünkü iyane ve tevfik ibadete mukaddemedir. İyyake kelimesinin takdiminden doğan hasr Abd Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı ibadet ve hizmetle vesait ve esbaba olan tezellülden kurtuluşuna işarettir. Lakin esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve meşiyetiyle kainatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüt çıkar. Evet, daireyi esbaptayken tefekkül etmek bir nevi tenbellik ve atalettir. İhdina Hidayeti talep etmekle iyaneyi istemek arasında ne münasebet vardır? Evet, biri sual, diğeri cevap olduklarından birbiriyle bağlanılmıştır. Şöyle ki, Nesta'în ile iâne talep edilirken, makam iktizası ile ne istiyorsun diye varit olan mukadder sual, ihdina ile cevaplandırılmıştır. İhtina ile istenilen şeylerin ayrı ayrı ve müteaddid olması, ihdina manasının da ayrı ayrı, ve müteaddit olmasını icab eder. Sanki, ihdina dört maslardan müştaktır. Mesela bir mü'min hidayeti isterse, ihdina, sebat ve devam manasını ifade eder. Zengin olan isterse, ziyade manasını, fakir olan isterse, ita manasını, zayıf olan isterse, iane ve tevfik manasını ifade eder. Ve keza, her şey halk ve hidayet etmiştir manasında bulunan vakalakakülle şeyin invahe de ayeti i celilesi hükmünce, zahiri ve batini duygular, afakı ve harici deliller, enfüsi ve dahili bürhanlar, peygamberlerin irsaliyle kitapların inzali gibi vasıtalar itibariyle de hidayetin manası taaddüd eder. İhtar, <gülüyor> en büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla ile hak, batılı batıl göstermektir. <gülüyor> <gülüyor> Allahumme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'ah ve erinel bâtile bâtilen varzukna içtinâbeh. Amin.